Elhamdülillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi, ve man sarı ala ve man ittebahuri ehsenle yi umidin. Anlar bak. Bu hafta Haberul Ahad'a geldi. bu dersimize Okun inşallah. Elbihassız salih. İkinci araştırma. Haberul Ahad. Ahad olan haberler. Te'arifu hadi, bir el-ı ve haber el ı Evet, lügat olarak ahad haber, e, ahad haber daha doğrusu ahad kelimesinin Arapça tek kelimesinin cemidir, çoğuludur. Manası tek demektir diyor. Bir şahsın rivayet ettiği haber demektir. Islahen, huwa ma lam yjma, şuru mutawatir. Bu tabi ki lügat manası ama ıslah manası illa bir kişinin naklettiği haber olması şart değil. Üç kişi de nakletmiştir. Üç kişi mütevatir derecesine ulaşmayan bir sayıysa o haber gene ahat haber olarak isimlendirilir hadis uleması tarafından. Çünkü ıslahdaki okay. tanımı <gülüyor> budur. Yufudu ilmen nazariye. Nazari bir ilim ifade eder. İlmen mütevazika ayennazari ve istilali. Evet. Diyor ki, istidlale ve nazara. Nazar yani içtihat. istidlal ve içtihat da mutavakkiftir, durmuştur. Böyle bir ilmi ifade eder. Şimdi tafsilat geleceği için çok açmıyorum. Evet. iki kısma ayrılır. Kullu kismin Her bir kısmında kendine göre bir itibarı vardır. اَذَا وَلِخَبَرُ İkinci fasılda ortaya koyacağız. Takzim-i Haber-i Ahad-i ve Fih-i Meb-i Hasani. Evet. İki tane araştırma var Ahad Haber'in başlığından. El-Meb-i evvel Takzim-i Haber-i Ahad-i ve Fih-i meb Birincisi Ahad Haber, adedi ve yolları açısından taksim edilmesidir. Birinci bölümdür. El-Meb-i ''Taksimul haberle ahadi bin nisbeti ila kuvvetihi ve da'ifihi'' ''Kuvveti ve da'fihi'' Zayıflığı ve kuvveti noktasındaki irdelenerek ahat haber ifade edilir. Bu iki kısımdır. Biri yani adettir, biri de kuvvetliliktir yani. Evet. ''Taksimul haberle ahadi bin nisbeti ila adeti turguhi'' Evet. Yollarına göre ayrılması... Yoksa Üç kısma ayırıyor. meşhur, aziz, Meşhurdur, azizdir ve gariptir. Özel olarak her birinden diyor örnekler vererek anlatıyoruz. Mottabul evvel. Evet. Meşhur. Eyo. Tanımlaması. ve min ila alan tuhu bu haz diyor e, meşhur hadis bir işi şöhrete kavuşturmak ilan etmek izhar etmek demektir. Evet. Boşunmaya benzer ki zuhurü. E zuhurundan dolayı izhar olmasından dolayı böyle isimlendirilmiştir. İsti lahen manası ise ma'arava haser fekser fi kul tabakatin her tabakada üç ve daha fazla kişinin rivayet ettiği, malam yebla hadder derecesine ulaşmamış haberlerin genel adıdır e, meşhur hadis. Bu tanımlar hep Nuzhatun Nazar'dan İbn Hacer'in hadis usulünde. Yani bu tanımı kim yapmış böyle? Yani İbn Hacer'in hadis usulünde yazdığı veciz eserlerden bir tanesi, önemli eserlerden bir tanesi. Oradan ümmetin raci saydığı görüşleri buraya yerleştirmiş kısa kısa. Hı. Misaluhu hadithu innallaha la yakbidul ilme intiza'an yatezi'uhu min suduril ulemaih. Allah diyor ilmi alimlerin kalplerinden çekip almaz. Velakin yakbidul ilme biqabdil ulemaih. Alimleri almakla ilmi toplumlardan Allah alır. Hatta izah lam alimen ittegadan nasa rü'üsen cuhalen. Ta ki alim kalmaz insanların başında insanlar cahilleri imam edinirler. Fasu onlara sorulur feaftu <gülüyor> <onlara sorulur, gülüyor> fetva verirler ilimsiz bir şekilde. ve Hem kendileri saparlar faadallu <gülüyor> başkalarını başkalarına saptırırlar. Hadis Buhari, Müslim, Tabarani, Ahmed altta zaten tahricini vermiş. Hepsi bunların nakletmişler. Meşhur yani bu hadis. Nasıl meşhur? Birazdan meşhurun kısımları da gelecek. Bütün mesele hadis ehlinin yanında meşhurdur bu hadis yani avamın yanında bile meşhurdur bu hadis. Yani bırakın hadis ehlinin yanında Müslümanların avam bile bu hadisi bilir. O kadar çok insan birbirine bu hadisini atmıştır, nakletmiştir. Evet. Kudat hadis ilme intizar. mesela bu hadisin geliş yolları, e, senetleri burada tablo vermiş. Mesela hadis dört tane sahabeden geliyor. Bir Ayşe'den geliyor. İki, Zeyyat İbnü Lübeyt'ten geliyor. 3 Ebu Hureyri radıyallahu anhu'dan gelir, Abdullah ibni Amru radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun bu dört sahabe nakletmişler. Neydi? 3 ve üzeriydi değil mi? A, mütevatir derecesine ulaşmamış, 3 ve üzerindeki adet miktarınca nakledilen hadisti. Bu hadis Nebi Sassam'dan böyle iştirmiş, Nebi'den 4 kişiye, sonra da artık tabakalarına göre mesela ikinci tabakada kaç kişi var? 3 kişi var mesela. Niye? Abdullah i̇bn Amr'dan Amru'dan Urve naklediyor. Mesela burada kaç senet var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane senet vermiş. Bunların her biri ayrı, 5 tane pardon, 5 tane senet vermiş. Her biri ayrı ayrı yollar. 4 sahabeden ama gelmiş. Yani birinci tabakada 4 kişi var. İkinci tabaka olan Tabi'in döneminde Abdullah i̇bn Amr hadisini Urve naklediyor. İki, iki senetle beraber, iki yolda da Urve var Tabi'inde. Ebu Seleme var, Sanim İbni Ebil ad var ve Urve var gene Aişe'nin senedinde. Sonraki tabakaya baktığın zaman Musa Ok ve Ağmaş, Zuhri, Hişam İbni Urve, Hişam İbni Urve gene, Bunlar da tabinin büyükleri, bunlar nakletmişler. Sonra Vakki var mesela. Ağmaş'ın senedinde Vakki var. Kim o? İmam Şafi'nin hocası. Sonra Abdullah İbni Sa'id var, Musa İbni Ukbe'nin senedinde alt tabakada. Ala İbn Süleyman er-Râqi e, e, e, e, İbn e, e, ve İmam Malik var. Urve'nin genel gelen kanalından İmam Malik de hadis senedinde e, mevcuttur burada. Biliyorsunuz Muvatta'sı var İmam Malik rahimehullah. Kendisi de hadisleri takriz etmiş. Sonra İbn Ebi Uyeys ve Buhari'ye kadar hadis gelmiş. Bak. Buhari demek ki kaç tane adamdan almış? Mesela Abdullah İbn Amr'dan gelen bu hadisi Urve, Hişam İbn Urve, Malik İbn ebi Uvesten almış sonra Bukhari bundan dinleyince bunu şeyine yazmış. Ya hadisler ilk dönemde tedvin edilmiş zaten. İşte Urvedir, Heşam ibn Urvedir, bunlar büyük insanlar. Malik gibi insanlar da etbāat tabiinden büyük insanlar, dinine takvasına insanların ittifak ettiği insanlar. Dolayısıyla ondan hadisleri bu şekilde bize kadar nakli olunmuştur. Bu bir örnektir, güzel bir tablo çıkarmış. Yani Allah Müslüman salar rahmet etsin. Değseler onlara hidalat etsin. Ee, gördüğünüz gibi beş tane senet var ve beş senedin her bir tabakasında birinci tabakada dört kişi, ikinci tabakada üç kişi, dört kişi, beş kişi, beş kişi şeklinde olmak üzere e, üçün üzerinde, üçün altına hiç düşmemiş, hiçbir tabaka bununla beraber e, adedi yükselirken de beşi aşmayıp mütevatir derecesine ulaşmamış. Neydi racih olan adet? On kişiydi. Değil mi? Evet. Fe hadha al hadis rivahu sahestufa akthar fi kulli min tabaqat isnadihi. Fe bina'a ala hadha kullu Her tabakasında bu esas değişmediği için bu yüzden hadis meşhur olarak isimlendirilmiştir diyor. Müstefit. İstifade. İstifade. Evet. Lugaten ismi fail. Men istifade. Müstaqul min ''İsm-ü faildir.'' diyor. ''Mustafidu faydalanan.'' demektir. ''İstifade ise men fâdal mâ'ûn.'' Fâda, suyun taşması demek. Suyun taşması demek. bir bidelke lintişerihi'' ''Lintişer'' yayılması demek. Yayılmasından dolayı böyle isimlendirilmiştir. Yani Mustafi dolup taşmış yani. Yani hadis öyle bir şöhrete kavuşmuş ki onun şöhreti her tarafa dolmuş taşmış. Araplar şey için derler, vefadelme diyor ayetteler. Hani su her tarafa taştığı zaman, Nuh falan anlatırken, her yeri artık kapladı yani. Hani sudan hali kalan, boş kalan bir yer yok. Her yer, bütün yer yüzü su oldu. Dolayısıyla öyle bir hadis ki, zaten şimdi ıslah tanımı gelecek, her yere dolmuş taşmış bunun şöhreti ve yin. Evet. Açtılar. <gülüyor> Burada ıstılahi tanımında alimler ihtilaf etmişler üç görüş arıyormuş. <gülüyor> İvehiye, Muradifun lil meşhurun. Meşhurun neydir? Muradifi, yani aynısı, aynısıdır demiş. Birinci grup meşhurun tanımı neyse Mustafiydun tanımı da aynıdır demişler. Yani sadece isim farklılığı demişler. Yoksa aynı hadis demiş. İkincisi ise ondan daha özel yani meşhurun altında bir alt başlık olduğunu söylemişler. Evet bir hadis meşhur olabilir ama onun şöhreti artık çok fazla haddini aşıp dolup taştıysa Mustafa'yı o şöhretin altında alt bir başlıktır demişler. Yani diyor ki Mustafa'yı meşhurdan farkı isnadının ne olmasıdır? Yes, ha, senet e, isnadının sabit olmasıdır. Şimdi meşhur birazdan kısımları gelecek. Yani bazen mesela hadis vardır, zayıftır ama meşhurdur yani. İsimlendirme olarak meşhurdur. Niye? Avam onu yaymıştır kendi arasında. Ama mustafit olan hadis, senedi sabit olacak, sağlam olacak, yerleşmiş olacak senedi. İsteva biliyorsunuz oturmak demek. Yani isteva yerleşme kurulmak demek. Senedi ya, ne olacak? Yerleşmiş olacak yani. Ama meşhur hadiste bu şart yok. Evet. Ey <gülüyor> o Evet. Yani daha geneldir de, diyen üçüncü tanım ki buna göre de o zaman ikinci tanım alakasız bir tanım bulunuyor. El meşhuru istilahiye. Yani meşhurun istilahi olmayan yönü vefsed işte her ala al elsineti min ghayri shuratin tutaber şöhret diyor insanların katında şartlarına itibar edilmeden insanların dilinde yaygın olan şeydir yani onun doğruluğunun yanlışının çok önemi yoktur işte ne vardır bizim halk arasında meşhur olan işte balıkla süt yersen zehirler veya süt ürünleri değil mi bu bilgi doğru mu yanlış mı bakmıyor kimse yani en son Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı ki böyle bir şey hurafedir yani batıldır, aslı astarı yoktur. dünyevi bir ilim ama şöhrete kavuşmuş değil mi? İnsanlar hep öyle bilirler, aslını bilmezler doğruluğunu yanlışlığını bilmezler İnsanların katında, ıslahı tanımın dışında meşhur haber bu şekildedir şartları olmadan senedi, kuvvetliliği, doğruluğu yanlışlığına bakılmadan insanların dillerinde en çok konuştuğu şeydir Feş isnadun bu yani o da şunları kapsar melehu isnadun vahid birincisi tek bir isnadı olması bu ikincisi birçok isnadının dayandığı yerin olması bu isnadun hiçbir isnadının olmaması yani üç şeyi de içerisine alır böyle bir tanım halkın katındaki tanım. Ee, bazen olabilir tek bir istinad vardır. Bazen çok kişiye istinad edilmiştir. Bazen de hiç aslı aslıları yoktur. Bunun insanlar için önemi yoktur. Bir haber şöhrete kavuştuysa o onlar için meşhurdur. اَنْوَعَ <gülüyor> الْمَشْهُرِ غَلِ الْاِصْتِلَح۪يينَ ıstilahi olmayan meşhurun çeşitleri اَنْوَعَ <gülüyor> الْاَنْكَسِرَتُونَ çok çeşitli vardır diyor. <gülüyor> Mesela en meşhurları gene onların arasında اَنْوَعَ الْاَصْرِ الْاَصْرِ الْاَصْ Özellikle ehli hadis arasında meşhur olan hadislerdir mesela. Ve misaluhan. Hadis annesin. En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana'te şaham ba'del ruku'i yed'u ala zı'li ve zikvane. Ya Resulullah ve sellem ne yapmış? Bir ay boyunca ruku'dan sonra kunut yapmış, dua etmiş. Bu e, bir İrımau'nu olayları var ya işte e, o yanlış hatırlamıyorsam bu hadis onunla alakalıydı. 40-70 tane hafız sahabe şehit edilince beddua ediyor. Ama tabi bu hangi bapta hep gelmiş? vitride konut yapmanın cevazı babında bu hadis nakledilmiş. Bu hadisler ehli hadis arasında meşhur hadislerdi. Meşhurun beni ehli hadisi vel ulamai vel avvami ee, Öyle bir hadis ki meşhur hadis, hadis ehli arasında, alimler hatta avam arasında. Hepsi ortaklar bunun ilminde selo el-müslimun selimel ve Müslümanlar Müslüman elinden ve dilinden emin olduğu kişi kişidir hadisi Bu hadis de meşhurdur keşke bir de insanlar olarak bunun amel edebilsek Meşhurun beyr fakihler arasında meşhur olan nedir fakihler kimdir fakihler İstimbat yapanlar şer'i hükümleri içtihadla belirleyen insanlar <gülüyor> Onlar arasında ney meşhur Misali hu hadisun ebghadu'l halali ila Allahi talaquhu. Ha Allah'a en sevimsiz olan helal talaktır. Allah'ın en buğz ettiği helal talaktır. Yani boşanmadır. Evet Allah bunu mübah kılmıştır. Allah bunu ihtiyaç anında Allah azze ve celle bunun ruhsatını vermiştir. Subhane ve teala. Ama Allah bundan nefret eder. Buna buğz eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor? Eee vesselam Diyor çokça tada bakıp lezzet alanlara Allah lanet etsin diyor. Niye? Canı sıkılıyor, boşuyor, canı sıkılıyor evleniyor. Böyle oyuncak onun için böyle nikahlamak boşamak. Ee, Tabu bu insana adaletin yok eden bir durum. Evet. Meşhurun beyen usuliyiğin. Usulcular arasında meşhur olan hadis. Misal ha hadis rufyan ümmetil kateva ve nisyanu ve mestukriha aleyhi. Ve mestukrihu aleyhi. Diyor ki, ümmetimden hata unutmak ve zorlanarak yapmak kaldırılmıştır. Niye usulcülerin yanında bu hadis meşhur? Çünkü bu us usule taalluk eden bir hadis. Niye? Birçok konuda mesela e, fetva sorulduğu zaman fakihlere, e, onlar istimbat yapacakları zaman usulle ne yapacaklar? Allah'ın hatayı ve unutmayı ümmetten kaldırdığını göz önünde bulundurarak bazı şeylerin fetvasında ona mesela günah yoktur diyecekler. Eğer şeriat bir ceza belirlemediyse, değil mi? Asıl olan nedir? Aftır yani bağışlanmadır. Zaten zorlanarak yapmanın ikrah olması o da gene usulcülerle alakalı bir durumdur. Yani bu hadiste usulcüler çok fazla konuya istidlal ettikleri için usulcülerin yanında şöhrete ulaşmış bir hadisdir. Tabi az önceki hadisi İbn Hıpman ve Hakim Sahih demiş. Ama inşallah ileride gelir. i̇bn Hibban da hakim. İbn-i Hibban özellikle rical ilminde zayıftır. Hadisleri. O yüzden ona bir e, mütemekkin bir ehli hadis, otorite kalksa Ahmet gibi, Yahya bin Ma'in gibi. Onun zayıf dediği hadise İbn-i Hibban sahih dese orada çok fazla itibar edilmez İbn-i Hibban'ın sözüne. Hakim de ölümüne yakın Şiiliğe kaymış. Hatta hakimin müstedirekinde... E, tamamlayamadan ölmüş zaten bitirememiş. Hakim müstedrekinde bazı şiî kaynaklarından birkaç hadiste mevcuttur, sabittir, geçmiştir. Yani Allah'ım dostun tam Şiiliğe kaymadan vefat etmiş de tamamlayamamış ki ya mümkün mümkündür ki devamında şirki, küfrü veya bidat olan bazı şeyleri de müstedrekine koysun. Ama Allah kendisine rahmet etsin. İslam üzere öldüğünü söylüyor alimler eee yazması da gelecek ileride inşallah. Buhari Müslim hadislerini farklı senetlerle tahric etmeye çalışmış. Evet. Meşhurun Nuhat. Evet, nahivciler katında meşhur olan hadisler. lahu Ha. O ne güzel bir kuldur ki diyor Suheyb. Ee, Allah'tan korkmasaydı ona isyan etmezdi. La asla lahu bunun hiçbir aslı yok ki. Yani. Ya bu bir söz onların katında. Onlar işte nahiv kaidelerini kendilerince koyacakları için bazı şiirler nakletmişler. Ama baktığın zaman hani az önce demiş diye meşhur olur. Aslı yoktur aslında hiçbir isnadı yoktur ama meşhur yani. Nahivciler de bunu ne yapmışlar? Meşhur yapmışlar kendi katlarında. La <gülüyor> asre <Hı. gülüyor> lahu. Meşhurun benin ammekim. Avam arasında meşhurdur mesela hadis. Mesela hadis o, acele tümüne şeytan. Acele şeytandandır. Hatta çoğu adam hadis olduğunu bilmez bu sözü. Öyle mi? Daha herkes söz diye nakleder ama hadistir. Tirmizi, Hasan senetler rivayet etmiş hadis. Çok mu meşhur? Hı. El meşhur istilahiyi ve gayr istilahiyi. La Yusufu bi kenvihi sahihan na ve gayr cihhi ibtida. An. Evet. İstilahiy olan meşhur. Neydi istilahiy meşhur? Hadisin. Her bir tabakada her bir tabakada üç ve üzerinde mütevatir derecesine ulaşmayacak kadar kişinin rivayet ettiği hadis ıslahi tanım mı ve gayri ıslahi aslında isnadına bakılmadan ister bunun isnadı var olsun ister var olmasın adedi veya isnadın keyfiyeti araştırılmadan sadece insanların dilinde yaygın olmasıydı. İşte bu iki şekilde meşhur kesinlikle başlangıç olarak sahih veya sahih değildir diye Vasıflandırılamaz çünkü bir araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Evet. لكن, لكن bahsi, منه, منه ancak bir araştırmadan sonra, ve ancak bir araştırmadan sonra, ve ancak bir araştırmadan sonra, ve ancak bir araştırmadan sonra, ve ancak ve Baktı ki zayıf çıktı. Belki de mevzu bir şey çıktı yani, uydurma bir şey. Lakin insah hal meşgurul istilahiyyü fe tekunu lehu mizetun tureccîhuhu al azîzi vel-garîb. Heh. Ancak diyor, eğer istilahi olan meşhur hadis. Az önceki hadis gibi mesela. Değil mi? Ee, İmam Bukhar Rahimi olan e, sahihinde tahiric ettiği Allah ilmi göğüslerden çekip almaz. Ancak Allah Teala wa ta'ala alimleri almakla alır. Bunun gibi ıstılahi meşhur olan bir hadis. Eğer sahihse o zaman nedir diyor? O garip olan, aziz olan hadise tercih edilir ve meziyeti vardır. Yani muteberdir. Zaten İmam Bukhari'nin dediğimiz gibi sahihinde ne yoktur? Zayıf uydurma hadis yoktur. E, bu hadis sahihtir ki zaten nakletmiş. E, sahih senetlerle beraber. Adedi bakımından da irdelendiğinde, şu anda hep adetten aslında irdeniyoruz. Dikkat ederseniz, şimdi garip hadisle, aziz hadisle gelecek onlar da hep adedi irdeleyen şeylerdir. Neydi meşhurun tanımı? 3 ve üzeri mütevatir derecesine ulaşmayandı öyle mi? Bak mütevatirle başladık. Şu an bunlar ahat haberin kısımlarıdır. Meşhur, aziz ve garip. Mütevatir iki kısımdır. Lafzi mütevatir ve ma'nevi mütevatir. Sonra ahad haber vardır. Ahat haberde 3 kısımdır. Meşhur hadistir, aziz hadistir ve garip hadistir. Birincisi meşhur hadisleri o da iki kısma ayrılır. Istilahi olan meşhur, istilahi olmayan meşhur. Istilahi olan meşhur, sahih senetliyse o zaman nedir? Tabi bak sahih senetliyse diyoruz değil mi? Altın çiziyoruz. O zaman muteberdir, hüccettir. Eyvallah. Evet bu konudaki meşhur musannefatlar nedir? emr fi meşhurati burada kastımız diyor dillerde meşhur olan hadislerdir diyor el meşhuratu yani fi meşhurati yani çünkü alimler diyor bu tarz böyle ıstılahi meşhur hadisleri toplayacakları telifler yapmamışlar memin <gülüyor> el makasid el makasid hasetum فيما اشتهر على الانسينتي لسخاوي سخاوي سخا سخاوي سخاوي diyor ki سخاوي yazmış olduğu insanların dilinde meşhur olan hadislerin yazıldığı makasidul hasane var evet keşful hifa meşhur olan bu mesela insanlar katında meşhurdur ali husenu keşful hifası özellikle tasavvufçular nakil yaparlar derler ki hadis nerede geçiyor keşful kafa halbuki e, imam alusi şey toplamış acılıun özür dilerim imam acılıuni şey toplamış insanların dilinde meşhur olan hadisleri toplamış tahkik yapmış mesela şu hadis meşhur hangi hadis işte avamın yanında dahi meşhur olan ben selim el muslim el muslimu el muslimu eminli değil mi bu hadis ne avam arasında meşhur bir hadis herkes biliyor. Bunu tahkik etmiş demiş ki bu hadis meşhur bir hadis sahiptir demiş. Sonra bir hadis daha var. başının sıkıştı mı kabir ehlinden isteyin. Tamam. Demiş ki bu hadis mevzudur. Aslı asları yoktur, senedi yoktur. Acluni bunu yapmış. Allah kendisine rahmet etsin. Bu ahmak insanlar da ne yapıyorlar? Diyorlar hadis nerede diyor bak tek diyor siz mi kaynak getiriyorsunuz bu karmışlıym bak diyor başının sıkıştı mı kabirden yardım dileyin delil de keşful kafa acluni rivayet etmiş diyor harbuk acluni işin tahkikini yapmış ki meşhur hadislerden sahih zayıf olanları hepsini birbirinden aymış bu bapta yapılmış en güzel en meşhur ee, tasniflerden bir tanesidir mi? işte min ala nas? Keşful hafa, Gizlinin açılması, değil mi? Ve muzirul ilbaz, telbisin izalesi. İzale edilişi, Ale elsin, e, al, e, değil mi? Evet. Ale elsin nas, insanların dilindeki var olanların gizliliklerini ortaya çıkarması. Güzel bir isim yani, uzun böyle. Hoş ve cins bir isim. Evet. Temizül tayyibi minel habis. Evet. Pis'in temizden ayrılması. Bu da başka bir kitap. Fîmâ yedrû ale elsin nâsine minel hadis. Eyvah! i̇l i şeybani Şeyban, neresi Şeyban? Kufet ara. İmam Muhammed el-Şeybani, Ebu Hanif'in talebesi, Ahmet falan da Şeybanlıdır, Ahmet bin Hanbel. Sonra yeğeni var onun, Hanbel mesela. Hambel de amcası, amcası, yani amcası olur, Ahmet bin Hanbel, Hanbel. Hanbel yeğeninin adıdır, o da fakıhtir mesela. Buna benzer o bölgeden çok alim çıkmış şeybanlı biri çok fazla tanımıyoruz. O da bu konuda ne yapmış bir tasnifte bulunmuştur. Evet. Azizi da de alalım. Devam. El İkinci kısmın neyin ikinci kısmı bu? Ahad haberin ikinci kısmı. El Aziz. Nedir Aziz? Talebuhum. Lugatani evvallen. Lugaten. Huvası fadun Ha, bu diyor muşebbeh olan yani benzer olan bir sıfattır. Min azze yaizzu. Azze yaizzu'dan gelen. Nedir azze? Söyle, devamında diyor ey. Ey kalleve nadara. Az ve nadir olan demek. Nadara Arapçadan zaten nadir kelimesi Türkçe'ye geçmiş. Nadara nadir olması. Ömen azze ya azzu bil fethi. E kaye ve işte eğer diyor e, azze yaizze olursa azlık ve nadirlik olur ama azzze yazu Erfas hayli olursa aynı harfi o zaman kavuya va güçlendi kuvvetlendi Hı. bazen diyor Şöyle isimlendirilmiştir. Azlığı ve nadirliği sebebiyle bu ismi almıştır. وَاِمَا لِقُوَّتِهِ بِمَجِئِهِ بِمَجِئِهِ min تُرِيْقِ اَخَرَ Başka bir yoldan gelişiyle de kuvvetlenmesi için de bu gibi bir isimle isimlendirilebilir. Nedir peki ıslahen? Bu lügat tanımı ıslahen ne? Yani senedin hiçbir tabakasında tabakasında e, iki ravilerin 2'den aşağı düşmediği hadistir. Yani o zaman ne olur? Üçe çıksa ne olur? Üçten yukarı? Meşhur olur. Demek ki bu da ne tanımı? Genel olarak en az iki ravinin rivayet ettiği ama e, meşhur derecesine ulaşmayan hadis nedir? Aziz hadis öylesi. Kısa ve öz olarak. Şerhul Evet. Yani, ela yuğe yuğe de, fi tabaketi min tabaketi sade, min Ha, yani diyor, hadisin senedinin hiçbir tabakasında iki'nin altına düşmemesidir rabbelerinin sayısı. Ama in fi bazı tabakat içeri, çıkar sütun, Ha, üçe ve üçün üstüne çıkması bazı tabakalarda hadisin aziz olmasına bir zarar vermez. Bisharri end tabqa, wa la fiha Ha, neyle bir şartla beraber bir tabakada dahi ikinin altına düşmeyecek. ibrete liqa Çünkü burada alınacak ibret diyor tabakalardaki en az kişi sayısıdır yoksa çokluğunun e, çok bir tesiri yoktur bu tanıma hadisi koymak için. Harza't Bu racih olan tariftir. Cemal Harru'l Hafız İbn Hacer rahimehullah. Vasfetti racik görüş budur, diyor. Nuhbe, Nuhbe'nin şerhinde koymuş zaten. <gülüyor> bazı alimler dediler ki, <gülüyor> ''Aziz hadis iki ve üç kişinin rivayet ettiği hadistir.'' demiş bazı alimler. Ancak bazı suvarlarda meşhurdan ayrılamayan hadistir. Yani meşhurdur aslında bir manada demişler. Tabi, raci olan görüş, az önce söylediğimiz görüş olduğunda tekrar beyan ediyoruz inşallah. Misal-ı Hav. Mâ râvâ u şeyhânî min hâdîîs-i ân-mîslîm. kim? Heh? Buhari ve Mûslim. He? Buhari ve Buhari ve Mûslim. Şeyhân, iki şeyh demek. Şeyhân dediğini kim anlayacağız? Buhari ve Mûslim. Buhari ve Mûslim rivayet etmiş. Al-Buhari min hadisi ebe-i Enne yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalem. La yu'min ahabdikum hatta akuna ahabbe ileyhi min walidihi, ve velidihi ve nasi ecmain. Evet sizden kimse iman etmiş. La yu'min ahabdikum hatta ekuna ahabbe ileyhi. Ben ona daha sevimli olmadıkça min validihi ve velidihi ve nasi ecmain. Anne babası, çocuğu ve bütün insanlardan daha hayli, daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz. Ve revah ve anneannesine katâdetu ve abdu'l-aziz ibni suhib. VE Râvv VE Râvv Ya'an VE Râvv An ABDU'l Aziz İsmail İbni Uleyye VE Abdul Râvv An Kulli Cemaat Burada An Enes قattade VE Abdü'l Aziz İbni Suheib Bak üç tane birinci tabakada Râvi <gülüyor> var. Şey birinci şeyde Enes قattade VE Aziz İbni Suheib Gene aynı şekilde قattade şu'be ve var üç kişi ve Abdü'l Aziz İsmail İbni Uleyye var burada da ne var? Ee, i̇ki kişi var. Ve Abdülverif Pardon üç kişi var devamında. Hmm. Sonra da cemaat nakletmiş onlardan. Demi, dediğimiz gibi ço sayının çoğalmasının hadisin şekline e, itibar edilmesine çok bir ehemmiyeti ve önemi yoktu. Öyle değil mi? Evet. <gülüyor> Bu konudaki en meşhur tasnifler lanmışhane bil alimau mujannafa dini khaasatan bi hadis aziz hadise darbi tasnif yapmamış hale o zahiru anna zahir çünkü çok az yani böyle hadisler bi ademi husulifati muhammed muhammed muhimmetin muhimmetin mincilca vasnifat Evet, çünkü diyor bunun diyor çok önemli bir faydesi hasıl olmaz diyor tasniflerde nazar mı? The, the the misal. Misal. Bu resim diyor şeyi e, açı aşkla kavuşturacaktır diyor. Tam burada kalalım inşallah. Ya yani resim dediği verdiği hadis seni. da buradaymış pardon. Onu da okuyalım. Hangi hadisi nakletmiş? Bu az önceki hadisin şeyini vermiş, resmini vermiş. Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadis Enes ve ile iki sahabeden gelmiş. ikinci tabakada tabiinden Kateda Abdülaziz İbni Suheyb rivayet etmiş. etbaat Tabi'nden de Şuhu ve Said birinci e, senedi rivayet etmişler. Gene İsmail İbni Uleyye ve Abdülvalih'te e, iki kişi olarak Tabi'nden aynı hadisin farklı bir senedini rivayet etmiş. Yani Tabi'nden dört kişi e, şey, Etbaat-ı Tabi'nden dört kişi Tabi'nden iki kişi gene sahabeden iki kişi nakletmiş. Dikkat ettiyseniz az olarak ikinin altına düşmemiş yukarı çıktığında da tevatür derecesine veya meşhur derecesine ulaşmamış. Dolayısıyla bu hadis ne oluyor? Aziz hadis olarak kayıtlara geçiyor. Evet. Garip hadis burada kalalım inşallah. Bir dahaki derse garip hadisi alırız. alırız. He orayı da azizen. Bu hadis aziz olarak isimlendirilir ianhu an fi hiçbir tabakasında ikinin altına düşmemiştir diyor ben fi an üzerine arsa dahi altına düşmemiştir az önce ifade ettiğimiz gibi inşallah subhanekallahumma ve bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta esteğfiruke